Muhammedun Resulullahi Salihullahi Aziz müminler Muhterem Müslümanlar Geçen derslerimizde Gerek Dünyada Mesud bir hayata Nail olabilmek Gerekse ahiret Hayatında cennet ve Cemalullah'a mazhar olabilmek dünyadayken İslam davasını hayatımıza cemiyetimize perçinlemekle mümkün. İslam'ı sadece beş vakit namaz kılmaktan ibaret yahut haftada bir sefer cuma namazı kılmaktan ibaret yahut senede iki defa bayram namazı kılmaktan ibaret zannetmek insanı pevkalade yanıltır. Dini İslam bildiğiniz gibi hem dünya hayatını içine alan ve bunlar için ayrı ayrı hükümler getiren hem de ahiret hayatını içine alan bir dini celil -i İslam. Öyle ki İslam dinine göre devlet İslam dinine göre iktisadi faaliyet, İslam dinine göre devlet reisi, İslam dinine göre askeri harekat, savaş, barış, ne varsa dünyada insanlarla alakalı hepsi için müstakil hükümler ve mevzular vardır. din İslam, bir insanın doğumundan ölümüne kadar... Yaşadığı cemiyet ve hayat için ayrı ayrı hükümler getiren hem dünyaya hükmeden hem ahiret mevzularına yer veren mukaddes bir nizam ve bir sistem. Bunu böyle ele almak mecburiyetindeyiz. Böyle olunca İslam'ı bir bütün olarak ele alınca onun için fevkalade bir mücadele. Yolunu seçmek icap ediyor. Yoksa, yoksa sadece namaz kılmaktan ibaret, bir din anlayışı, İslam anlayışı bizi bütün bütün kötülüklere mahkum eder. Emredici bir kuvvetimiz olmaz, hükmedici bir kuvvetimiz olmaz, kötülükleri men edici, yasak edici hiçbir güce mağlup olamayız. Sadece camiler içerisinde sessiz bekleriz fakat camilere vaki olacak hiçbir taarruzu ve tecavüzü önleyemeyiz. Önleyemeyiz. Hiç unutmam bundan 14 sene evvel galiba unutmadıysam bir müezzin kardeşimizin başına bir şey gelmişti. İslam'ı bir bütün olarak ele almadıkça içinden çıkılmaz diyorum ya, onun ispatı sadedinde bir vakıayı anlatmadan geçmeyeyim. Süleymaniye Cami-i Şerif'inde müezzin olan bir kardeşimiz vardı. Aynen şöyle bir hadise başına geldi. Günün birinde bir turist kafilesi Avrupalı Hristiyan yahut dinli dinsiz neyse bir turist kafilesi bir seyyah kafilesi geldi camiyi gezmek istiyorlardı dolaşmak istiyorlardı turistik bir gezi yapmak istiyorlardı dış cephesini caminin seyrettikten sonra içeriye girmek istediler ancak kendilerine gerekli talimatı söyledim az çok kapandılar ayaklarına pabuç verdik içeri girdiler fakat kafilenin içerisinde çıplak bir artist kılıklı bir kadın bir turist elinde bir köpeği vardı son derece cins bir köpekmiş dünyada sayısı az bulunan Köpeklerden birisiymiş. Köpeğiyle beraber camiye girmek istedi. Hemen mani oldum diyor. Köpeğiniz burada kalsın yahut birisi beklesin. Fakat caminin içine böyle de girmeye imkan ve ihtimal yok deyince karşıma dikildi. Bu köpek iki milyon liraya sigortalıdır. Mühim bir köpektir. Nereye gitsem götürüyorum. Camiinin içine de bu köpeği sokacağım dedi. Korkus bir hadise. Dikildim karşısına. Hepsi birden köpeğe neredeyse içeriye girme imkanı sağlanacak. Ve ben direndim diyor. Son derece direndim. O turist kafilesini gezdiren tercüman yaklaştı. Yahu kardeşim ne olacak? Köpek de şöyle bir kıyıdan girsin caminin içinde ne var? Köpek girse ne olur dedi. Aslı Türk bunun. Ama İslam'dan bir payesi, mukaddesattan hiçbir zerresi imkanı olmayan bir insan. Baktım ki diyor, içeriye sokacaklar, hemen ceketimi çıkardım, ben burada bulunduğum müddetçe cesedimi çiğneyip geçmeden kimseyi sokmam buraya dedim. İman. Ve sokamadılar diyor, köpeği sokamadılar, mani oldu. Arkasından, arkasından, Turist kafilesi dağıldı, cehennem oldu, gitti. İki saat sonra bir emir geldi. O müezzini alın, ta bilmem nereye, defedin atın gidin dediler. Vazifeden oldu. Demek ki İslam'ı bir bütün halinde ele almadıkça Ca, camilere de hakim olamazsınız. Emredici bir kuvvetiniz olmaz. hükmedici bir iradeniz olmaz. Basit bir kalabalık olursunuz sürüklenen, sürülen hükmedilen, ezilen dökülen, yıkılan sefil bir topluluk olursunuz. İslam hem dünyaya hükmetmesi hem ahirete hükmetmesi icap eden bir din. Sadece namaz kılmak iradesi. Bu irade, bu basit irade bugün o da kalmamıştır. Sık sık söylüyorum, sıf ibret alalım diye öyle bir Münevver dedikleri aydın maydın, hani efendim çok kültürlü adam, çok münevver adam, çok aydın adam, çok zengin adam, iş adamı plan diye. Öyle bir topluluk türedi, öyle bir topluluk meydana geldi ki adamın fabrikası var, şirketi var, bankası var, imkanı var, her şeyi var. Fakat adamın Allah'a ve Resulüne hiçbir itibarı yok. Ömründe bir sefer Allah'a secde etmemiş adamlar meydana geldi. Camilere, cemaatlere yaklaşmayan adamlar faydalandı. hayr hasenata yaklaşmayan, ahiret hayatına dair bir santim mesafe almayan, perişan, maneviyatsız, mukaddesatsız, ibadetsiz insanlar, taharetsiz insanlar faydalandı. Mel'un Avrupa, bütün dehşetiyle asrilik ve medeniyetçilik lafları altında toplumumuzu kemirdi, kemirdi ve Allah'la arasını şiddetle açtı. Öyle bir toplum, öyle bir zümre, sınıf meydana geldi ki her türlü dünya nimetlerine sahip olduğu halde ahirete iman haysiyeti içinde ...bir gün olsun Allah'a secde etmedi. Zekat vermedi. Beytullah'a sefer yapmadı. Çoluk çocuğuna din ve iman namına bir şey aşılamadı. Karısı kızı çırp çıplak sokaklarda zinaya fuhça hizmet etti. Ve sonunda bu zengin adam, bu entelektüel adam, bu kültürel adam, bu mühim adam, bu efendim soylu adam, bu zengin adam, servet sahibi adam... ...günün birinde... Kalp sektesinden öldü. Ertesi gün günlük gazetelerde bir sürü ilanlar okudunuz. İlan, ölüm ilanları. Falan bankanın kurucusu, falan şirketlerin sahibi, falan fabrikaların mülmemnesi, falan oğlu falan falanın babası falanın dedesi falanın kayınbiraderi falanın falan. En sonunda. Dün akşam Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur diye gazeteye ilanlar verdiler. Düşünebiliyor musunuz? Artık İslam anlayışı, din anlayışına hale gelmiş Herif ömrü boyunca Allah nedir tanımamış, ona bir mescitte secde etmemiş, Allah korkusundan zerre bir şey taşımamış, kalbine Allah korkusu nüfuz etmemiş, ...nerede şehvet varsa orada... ...nerede şöhret varsa orada... ...nerede servet varsa orada... ...nerede fuhuş, karnaval, faşi... ...festival, defile... ...rezalet, kepazelik, sefalet varsa... ...meyhane, biskotek, gazino... ...her şeyi gezmiş, dolaşmış... ...bütün kepazelikleri icra etmiş... ...ölür ölmez... ...hakkın rahmetine kavuşuyor şu adam... ...böyle şey olur... ...İslam anlayışını hale gelmiştir bugün cemiyette... Bu anlayışı yıkmak lazım. Hakkın rahmeti, Hakkın rahmeti babasının çiftliğiymiş gibi ölür ölmez bu leş oğlu leşi Hakkın rahmeti yakalayacak öyle mi? Bu ne kadar ucuz bir aptallık, ne Ahmet bir anlayış bu. Katiyen buna müsaade etmemek lazım. Toplum bütünüyle İslami eğitime tabi tutulması lazım. İslam'ı tam ve kamil manada ele almak lazım. İslam bütün hayata hükmetmesi lazım. İslam aile hayatını çepeçevre kuşatması lazım. Bugün sokaklarda dudakları ruj namında kaynağı Fransa, kaynağı Avrupa olan pisliklerle ve boyalarla boyanmış tırnakları cilalı adeta bir eşya gibi boyanmış olan ve sokak sokak dolaşan kadınların ne hale geldiğini, hangi taharete, hangi necasete teallük eden meselelerle perişan olduklarını görmüyor musunuz? İslam tepeden tırnağa bütün cemiyete hükmetmesi lazım. Evet. Bunun içinde tabii çok geniş çaplı bir gayrete, bir faaliyete uzanmak lazım. Başka türlü dünyada huzur bulmanıza imkan yok ki. İşte mesela görüyorsunuz, dünyanın en güzel memleketinde yaşıyoruz. Açın dünya haritasını, İstanbul'dan daha güzel bir memlekete vallahi nasıl yamazsınız, Tarihen sabit. Bu kadar... Deniziyle, güneşiyle, her şeyiyle, nimetleriyle, dünyanın dört bir tarafından akan nimetleriyle, bu kadar güzel bir memleket, Anadolu her tarafıyla pırıl pırıl bir memleketin sahibiyiz. Ama İslam dininden uzaklaştırılan nesillerimizin, milli eğitim sisteminin perişan eğittiği nesillerimizin, bugün görüyorsunuz ki, ...memleketimizi cennet kadar güzel olan memleketimizi... ...tam manasıyla cehenneme çevirmişlerdir. Bunu kim inkar edebilir? Her şeyiyle dünyanın göz bebeği olan bir memlekette... ...muzdaribiz, huzursuzuz, perişanız, sürükleniyoruz... ...ve kendi neslimiz bize karşı çıkıyor. Eskiden mesela... Osmanlı İslam toplumunda bütün nesiller, gençler düşman kuvvetlerine karşı meydan okullardı. Kafirlere karşı meydan okullardı. Düşmanların askerlerine, düşmanların ordularına karşı gelirlerdi. Osmanlı İslam toplumunda hedef düşmandı, kahramanlık düşmanlığa karşıydı. Ve memleketin, milletin, dinin, imanın düşmanlarına karşı silahlanıyor ve milletin düşmanlarına karşı adeta hazırlanıyorlardı. Şimdi yetişen nesil kendi milletine düşman oluyor, içimizden yetişen nesil bizim silahlı kuvvetlerimize karşı çıkıyor, bizim milletimize karşı çıkıyor, halkı böl, bölmek, parçalamak istiyor, kendi öz milletine düşman oluyor. İslam'dan uzaklaşan nesil imkan var mı bu perişanlığa düşmüştür? Düşmüştür. İslam eğer yeniden ele alınmazsa, İslam eğitimi bütün topluma yaygınlaştırılmazsa, nesillerimiz yeniden İslam ile Kur'an ile Cenab-ı Muhammed Mustafa ve vesselam ile temasa gelmedikçe, getirilmedikçe, bu memleketin düzelmesine, ıslah olmasına, ben hiçbir insan göremiyorum. Uzaklaşın. Uzaklaşmış olmamızın neticesidir İslam'dan bugünkü perişanlık. Nesillerimiz İslam'a düşman olduktan sonra millete, memlekete, askeriye'ye, her şeye düşman hale gelmişlerdi. Bunun yegane meselenin çözümü buradadır. O halde aziz kardeşlerim, bu girişi yaptıktan sonra üzerinde durduğumuz ayet-i celîle'ye devam edelim. Hazreti Allah Celle Celaluh ümmeti Muhammed'e hitaben aynen şöyle sesleniyor, şöyle buyuruyor. Em hasibtüm em tedhulül <gülüyor> cennete ve lemmâ ye'tiküm meselüllezîne min kabliküm sizden evvelki müminlerin ve müslümanların Başına gelen mücadeleler, onların yaptığı mücadeleler, onların tatbik ettiği bütün gayretler, kabiniyetler, her türlü zorluklar, zahmetler, sıkıntılar, meşakkatler, sizin de başınıza gelmedikçe, siz de aynı yolu seçmedikçe, siz de aynı onlar gibi canınızı ve malınızı Allah yoluna vermedikçe cennete gireceğinizi sakın zannetmeyiniz diyor Hazreti Allah. Açık. Onlar gibi canınızı, malınızı, evladı iyalinizi, emlakı emvalinizi... Her türlü senedinizi, sepetinizi, soluğunuzu, sıhhatinizi, varlığınızı, verginizi Allah yoluna vermeden cennet bekleyen Müslümanlar bilsin ki cennetin kapısı kapalı bir buyru. Çok derşey. Messefümül be'sa'u ve'darrâ. Öyle müthiş zorluklar, zahmetlerle karşı karşıya geldiler ki... Misal veriyor. Şimdi onlardan bir sahneyi anlatmadan, aktarmadan geçmeyeyim. Bu ayetin tefsiri çok mühim. Yüreklerimize yerleşmedikçe, gönüllerimize yerleşmedikçe... ...cennet hayaliyle avunmanın nedir hüsran olduğunu görmeye çalışalım. Efendiler, açıyoruz tarihin sayfasını karşımıza Cenab-ı Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam çıkıyor. Biliyorsunuz Resul-i bir peygamber olmak haysiyetiyle kendi asrında asrı saadette, devri saadette, zamanı saadette bütün o günkü devletlerin başkanlarına devletlerin başkanlarına birer mektup göndermiştir. Çok cali bir dikkat bir meseledir. Sadece Mekke'nin, Medine'nin Arapların peygamberi olsaydı bunu yapmazdı. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافْتَنْ مِنْ نَاسِمْ ve وَنَز۪يرًا Seni ey Muhammed Mustafa'm aleyhisselatü vesselam ey Resulüm seni Doğunun, batının, güneyin, kuzeyin, bütün dünyanın tamamına, bütün insanlara seni peygamber gönderdim dediği için Cenab-ı Hak böyle hitap ettiği için Resulüne, o da bütün milletlerin, devletlerin başkanlarına kendisinin hak peygamber olduğunu, İslam dininin hak din olduğunu ifade eder, mektuplar göndermiştir. O mektuplar hala elimizde mevcut, neşredilmiş kitaplarda mevcuttur. O zaman Medine-i Münevvere'de bulundukları halde İstanbul'daki Heraklius'a mektup göndermiştir. Ey Heraklius! Ben hak peygamberim, İslam dini en son en mükemmel dindir. Gel Müslüman ol! Senin milletin Müslüman olmazsa bütün vebali senin sırtındadır demişti. Heraklius'a Bizans İmparatorluğu'nun başındaki adama Resul-i Zihanımız mektup göndermiş, onları Müslüman olmak için davet etmişti. İslami gayretler o kadar dehşetli ki Evet. Aynen bu gönderdiği mektuplardan birisini de efendimiz Şirah isminde Şirah bin isminde bir valiye küçük bir devletin küçük bir milletin başında hükümdar olan Şurah bile göndermiş bir mektup da ona göndermiş. Bu hain adam Resul-i Zişan'ımızın gönderdiği elçiyi gördükten ve mektubunu okuduktan sonra kabul etmek, şöyle dursun Resulullah'ın elçisini amiroğlu Haris'i vahşiyane bir surette öldürerek paramparça etmiş. O gün dehşetli bir hadise. Hiç ...elçi öldürülür mü... ...elçiye zeval var mı... ...ama bu zalim, bu kafir, şu rahmin... ...Rasul-i ...gönderdiği elçiyi... ...parçalayarak... ...şehit etmiş, öldürmüş... ...bunun üzerine... ...elçi Haris'in öldürülmesi... ...taşıdığı manayı... ...İslam dininde... ...dehşet ifade ediyor... Başta peygamber efendimiz olmak üzere Medine çevresi tamamen teessüre gömülüyor. Teessüre gömülüyor. Cinayet taşıdığı çok önemli manalardan, imalardan başta şu bakımdan da İslam'ı rencide eylemişti. O ana kadar hiçbir İslam elçisi öldürülmüş değildi. Şu halde Gazsan Bey Şuahbil ipi kırmış İslam'a karşı durum almış İslam'a soluk aldırmamaya kararlı olduğunu şu cinayetiyle bildirmek istemişti. Bu durum Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz gibi en uzakları dahi gören bir peygamberin gözünden kaçamazdı. Hadiseyi takip edeceğiz. Hadiselere gereken önemi vermeyi beceremeyenler her zaman nedametin esiri, hüsranın mahkumu olurlar. Hazreti Zişan Efendimiz elbette bu gibi eksikliklerden müberra ve müneşsektir. O bir peygamberdi. Fakat insanlığa getirdiği din hayale, nazariyelere değil, hakikate, amele, hayat ve sıtrata dayanıyordu. Şu cinayet karşısında hayali cazibelerden ziyade hakiki ve hayati vecibelere göre davranmak icap ederdi. İslam ışığının yayılmasını engel olan bu bulutları sıyırmak bir zaruret haline gelmişti. Efendimiz derhal bir ordu teşkil eyledi. Ordu hemen bir ordu kurulmaya başlanıyor. 3000 bin mücahidden meydana gelen bu ordunun başına kölesiyken azat eylemiş olduğu Harise oğlu Zeyd'i kumandan tayin eyleti. 3000 bin kişilik ordu hazırlıyor. Resul-i Zişanımızın elçisini katleden bu kafir adamın üzerine bir ordu peydahlandırıyor. Bakın şimdi. Eline de Beyaz bir bayrak verdi, şöyle bir talimat vermeyi de Resul-i lüzumlu gördü. Zeyd şehit olursa bayrağı Ebu Talib'in oğlu Cafer alsın. Yani ordunun kumandanlığını Cafer alsın. Cafer de şehit olursa bayrağı Revaha'nın oğlu Abdullah alsın. O da şehit olursa asker içinden birini kumandan seçsin buyurdular ve böyle talimat verdiler. 3000 bin kişilik Zeyd ordusu hareket etti. Bakınız başlarının üstünde peygamberin kendi eliyle verdiği beyaz bayrak bir zafer tablosu gibi parlıyor... ...göğüsler fahrikâ inatın sunduğu sözler... ...verdiği ile çalkalanıyor... ...koca ordu... binbir bir azamet... ...sayısız ve sınırsız mekturelerin... ...ilahi habercileri halinde... ...çölün saf... ...uçsuz bucaksız sinesine süzülüyor... ...nereye mi... ...kimlerin diyarı mı... ...Gassanilere... ...hani şu Suriye hududunda bulunan... ...beylikle çarpışma öyle mi... Hayır! Bu ordu 3000 bin kişilik celadet taburu görünüşte evet Gasani Beyliğinin üstüne yürüyor. Fakat hakikatte koca bir imparatorluğun şiştin kafasına ilk yumruğu vurmaya gidiyordu. Zeyd ordusu Bizans'ın ayaklarına İslam'ın attığı ilk çelmedir. Bu yal, yuvarlanış ta 1453 yılının 29 Mayıs'ına kadar aynen devam edecektir. Bu ordu bir harikadır. Eğer dost ve düşman tarihleri müttefikan yazmamış olsalar insanın böyle şeyler olmuş olduğunu görmesi ve inanması neredeyse mümkün olmayacak. Avrupalı meşhur bir tarihçi Wells aynen şöyle diyor. Arabistan dini İslam'dan sonra birdenbire ödülüyor muhteşem adamlar yetiştiren bir memleket olmuştu diyor evet işte Zeyd'in bir avuç fakat cihanlara bedel kan kırmızı ordusu yürüdü ilerledi ani bir haber kulakları çınlattı çünkü haber korkunç bir şey söylüyordu öyle bir haber ki ürkütmeyeceği yürek bulunamazdı Şöyle ki Bizans İmparatorluğu harekete geçmiş, şimdilik olmak üzere Rumlardan, Hristiyan Araplardan topladığı bir ordu güneye doğru yürümeye başlamıştı. Bu ordu en az 200 bin kişilik bir orduydu. Daskalizyşanımızın 3 bin kişilik ordusuna Bizans İmparatorluğu 300 bin kişilik orduyla katılıyor. Bakınız hadiseye. madde bakımından çok zengin olan bu korkunç Bizans ordusu Zeyd taburuna Hazreti Zeyd'e doğru yürüyordu. Gökyüzünde karga sürülerinin bir kartal yuvasına saldırmalarına benzer bir manzara meydana geliyordu. Yalan olmayan bu haber karşısında Zeyd durdu. Bir ayak divanı yaptı. Kısa bir konuşmadan sonra Zeyd Değerli arkadaşlarım ne dersiniz? Burada duralım mı? Düşmanın 200 bin kişilik ordusundan Resul-ü Ekrem Efendimiz'e haber bildirelim mi buyurdu. Ne yapalım? Meşveret yapıyorlar. Hem büyük bir şair hem eşsiz bir kahraman olan Abdullah İbni Revah'a şöyle cevap verdi. Biz büyük peygamberimizin huzurunda evlerimizi... Soluk ve çocuklarımızı, iş, güç ve şehrimizi niçin terk edip buralara geldik? Bir şeye kavuşmak, o şeyi elde etmek için değil mi? Şehit olmak için değil mi? Şehitliği bırakıp bir adım geri dönemeyiz buyurdular. Meşveretteki bir fikir. İslam kardeşlerim canlı bir hadise, hayalle, nazariye ile yok ki. Şimdi şehitlik avuçlarımızın içine gelmiş bulunuyor. Ey mücahitler, aradığımız ve ardından koştuğumuz şehitlik burada değil, düşmanın saflarındadır. İçlerinden bir... devam ediyordu. Şimdi Mutedeyiz. Hadise devam ediyor. Şimdi Mutedeyiz. Takvim 8. Hicret yılını gösteriyor. 8. hicret yılını gösteriyor. İşte İslam'la Hristiyanlığın, Arap ile Rum'un ilk karşılaştığını gösteren tablo. Mute Meydanı. Bir tarafta 200 bin kişilik azamet, ihtişam, intizam, gurur ve bir şey müstesna her şey, diğer tarafta 3000 bin kişilik sahabe ordusu sadece bir tek şey var, İman, iman, iman... Karşı karşıya gelmez. İki ordu... Mute Meydanı'nda... Karşı karşıya geldiği zaman... Görünüşte... Gülünç bir durum hasıl olmuştu. İkiniz bin kişiden fazla... Parlak ve her türlü askeri levazımı tamam... Sapları sağlam bir ordunun karşısında... Üç bin kişilik sönük... Görünüşte... Çürük bir topluluğun yer alması hakikaten gülünç görünüyor, kafirleri sevindiriyordu. Evet. İşte İslam ile Bizans arasında sekiz buçuk asır devam eden boğuşmanın ilk perdesi açılıyor. İslam ordusunun kumandanı Zeyd bin Haris'e peygamberin verdiği ak bayrağı omuzlayarak Allahu Ekber diye meydana atılıyor, kanlı bir boğuşma, kılıç çakırtıları, at kişnemeleri, yaralı feryatları, yiğit haykırmaları birdenbire birbirine karışıyor. Koca kumandan Zeyd bir mızrak saplantısıyla yere düşüyor ve derhal olduğu yere şehit oluyor. Bu ordu Medine'den hareket eylediği sırada peygamberin verdiği talimat hatırlardadır. Zeyd şehit olursa sancağı Cafer alacak idi. Zeyd'in şehit olduğunu gören Cafer İbni Ebu Talip sıçradı peygamberin kendi eliyle verdiği bu mübarek sancağı omuzuna alıp bugün denize atılan mayenin dalgaları hiçe sayarak ilerlemesi gibi düşmana saldırdığı sancağı omuzlamak demek, kumandayı ele almak demekti. Caferin ölümü kahramanları imrendirecek bir şehadet levhası hayret verici bir celadet aynasıdır. Koca kahraman sancağı eline aldığı zaman sıranın o yüksek şehitlik mertebesine kavuşmak sırasının kendisine gelmiş olduğunu pekala biliyordu. Bu açıktı çünkü düşmanın görünen kalabalığı ve kudurgan saldırışı neticeni şeklini açıkça gösteriyordu. Lakin ne zararı var? Yiğitlik vazifeyi yapmaktadır. Zafer yalnız ve yalnız ölse de kalsa da Müslüman'ındır. İslam ordusu vazife yapıyor, zafere gelince o ya yamanevidir. İyi yapılan vazife bunlardan her ikisini doğurmada bile birini mutlaka verecektir. Kulasa zaferin aslı vazifenin iyi yapılması, iyi yapılmasının içindedir. ...siz şimdi şu meydana bakın... ...koca bir deryanın küçük bir çağlayan karşısındaki şaşkın haline bakın... ...yeni kumandan Hazreti Cafer hücuma geçiyor... ...düşmanı kırıp geçiriyor... ...önüne duranı biçiyor... ...fakat hain bir kılıç darbesi sağ kolunu bileğinden kesiyor... el er takımıyla beraber yere düşürüyor... ...mübarek bayrak sol ele alınıyor... ...çok geçmeden bir kılıç darbesiyle sol bileği de kökünden kesiliyor. Şimdi Cafer'e bakınız, hamiyetin ve kahramanlığın bu derece taşkınına hayran olunuz. İslam peygamberinin teslim eyletiği ve şu ordunun namusunu temsil eden o mübarek bayrak yere düşmesin diye... ...bileklerinden aşağısı yere düşmüş kollarıyla, kollarının bedeninde kalan kısmıyla bayrağa sarılıyor dişleriyle bayrağı sımsıkı tutuyordu. Onu bırakmıyordu. Onu yere düşürmek istemiyordu. Cafer'in bileklerinden aşağısı kesilmiş kollarıyla sancağı kucaklaması öyle bir şecaat, öyle bir hamaset manzarasıdır ki bunu ancak imanın, mefkurenin, şehit olmadaki arzunun hülasa kahramanlığın ne olduğunu bilenler takdir ederler. Bu manzara çok devam etmedi. Birbirini takip eden hunhar kılıçlar, bacaklarının arasında bayrağı dimdik tutan koca kahramana Cafer'i, birdenbire gelen bir kılıç darbesiyle belinin ortasından ikiye biçmişti. Cafer, Peygamberimizin amcası Ebu Talib'in oğludur. Hazreti Ali'nin kardeşi olan bu kahraman, Hicret yılından evvel Mekkelilerin Müslümanlara yaptıkları dayanılmaz eziyetlerden dolayı Habeşistan'a hicret eden kafile arasında bulunuyordu. Yüksek imanı uğrunda malını, mülkünü, yerini, yurdunu, her şeyini bırakıp yabancı illere gitmişti. O zaman çocuk denecek bir gençti, Habeşistan'dan yeni gelmişti, Mute Savaşı'na savaşında şehit olduğu zaman 41 yaşında bulunuyordu. Bu zatın şehit olması haberi Resul-ü Ekrem Efendimiz'i dahi ağlatmıştır. Çünkü bu cafer çocukluğunu Mekke'de Müslüman olarak geçirmiş ise de asıl gençliğini imanın şerefi uğruna ellerin yabancılıklara teslim eylemişti. Bin bir müşkilattan sonra sevgili zadesinin yurduna gelmiş fakat içinde kaynayan iman ve damarlarında taşan şehitlik kanı kendisini muteye götürmüş, daima kahramana nasip olmayan ve bütün yiğitleri imrendiren o yüce rutbeye, mertebeye kavuşmuştu. Ebu Talib oğlu Cafer ayarında bir kahramanı cihan tarihi pek az gösterebilir. Bu ordu dönüp Medine'ye gelince Cafer'in şehitliğini duyan ailesi, çığlıklarla ağlamaya başlayınca bunu duyan Resul-i Efendimiz'in ...gidip kendilerini teselli buyurdular. Bu tesliye hakikatte bir tesliye değil, bir müjdeydi. Çünkü özü kadar sözü doğru olan Risalet Fena Efendimiz... ...buyuruyorlardı ki, teessürünüzü siliniz. Caper şehit olmakla çok özlediği yere, cennete daha çabuk gitmiş oldu. Düşman kılıcıyla düşen kollarının yerine Allah iki kanat taktı... Cafer bu kanatlarla uçtu. Onun uçtuğu yer cennettir. Vallahi Cafer artık sadece Cafer değil, Caferi Tayyar'dır buyurdular. Bu müjde üzerine Caferi Tayyar'ın bütün ailesi hep bir ağızdan barıştılar. Fida ebi ve ümmi ya Resulallah. Anamız, babamız ve her şeyimiz sana feda olsun ya Resulallah. Tekrar Mut'a'ya dönelim. Caferi Tayyar'ın şehit Olması sonucu kanatlarıyla uçtuğu sırada... ...Revaha oğlu Abdullah çadırında yemeğe oturmuştu. Kumandanlığın tek yakında kendisine geleceğini bilen bu zat... ...üç günden beri ağzına hiçbir lokma almamıştı. Harbe katılacağı için oturup birkaç lokmayı yeyim demişti. Haberci gelip Cafer'in şehit olduğunu söyleyince... ...Abdullah o ordunun bir uzuvuna yakışırdı tavır alarak... ...bakınız ne diyor? Ey nefsim! Cafer gibi bir zat... Hayatını, ...hayatını feda etti de... ...sen yemekle mi... ...boğaz ile mi meşgulsün... ...sana yemek haram olsun diyordu. Ağzında çiğnediği lokmayı yere fükürüp sıçradı... ...kahramanca koştu... ...kahramanlık meydanına vardı... ...ak sancak ayakta duruyor... ...hafif sallantılarıyla... ...keder mersiyesi terennim ediyor gibiydi. Gazilerden biri bu bayrağı... ...yere düşen Cafer'in elinden almış... ...yeni kumandan Abdullah'a vermişti. Abdullah... ...aynı zamanda büyük bir şair olduğunu belirtiyor. Yiğitliğe ait kıtalar inşa ederek... ...düşman kıtalarına saldırıyordu. Tam bu sırada parmağına bir kılıç rastlayarak parmağını kökünden kesememiş ve parmağı sallanmaya başlamıştı. Abdullah atından derhal iniyor parmağının üstüne ayağıyla basıyor o sallanan parmağını yerinden koparıp tekrar atına biniyor ve gazasına devam ediyordu. Acımıyor mu? Kükremiş, şehamet haline gelmiş kan akmaz. O bedenin sinirinde ağrımak ...ve acımak hassası kalmamıştır. İmanın tüyü zatı, vücudunun her zerresini kaplayan Cafer'e sorunuz. Onu dinleyiniz. Hazreti Cafer'in göğsünde 96 tane kırk yarası vardı. Hiçbir yere ızılmamıştı. Gül bahçesinde kollarıma gül değdi diyordu. Toplu iğnenin ucundan korkan ödtekler... En ufak bir ızdıraptan yanan yürekler... Eğer imanla, eğer İslam'la şerefyap olsalardı... Hiçbir ızdırabı hissetmeyeceklerdi. Kumandan Abdullah'a bakın... Kesilip de derisiyle kalan ve sallanan parmağının... Savaşmasına engel olduğunu görerek... Onu kökünden koparıyor... Sanki kuru bir ağacın ince dalını koparır gibi vücudundan atıyor... Yavrusunu çalan hain üzerine atılan arslan gibi düşman safar içine kayboluyor, acımıyor, ağlamıyor... ...Allahu Ekber diyerek İslam'ı müdafaya yelteniyordu. Evet, İslam'ın sancağı Atlaslardan Çin çisitlerine kadar bu imanla dalgalandı, bu sevdayla dalgalandı... Ey Müslümanlar bu imanı ve bu davayı yüreklere yerleştirmedikçe... ...İslam'ın atisi, Müslüman'ın cenneti karanlıklarda ve görünmez bir ufkun altında kalacaktır. Kimse yerinden kıpırdamıyor. Sanki daha evvel alınmış bir karar varmış gibi... Herkes o kararın tatbikini istiyormuş gibi. Çünkü bütün gözler Halid bin Velid'e dönmüştü. Hazreti Halid o ise hareketsiz duruyordu. Halid bin Velid saygılı ve duygulu bir kahramandı. Bayrağı elinde tutan Ebu Yüsür çok muhtelem bir zattı. Bayrağı almak demek kumandan olmak demekti. Kumandanlık da elbette hele orada şereflerin en büyüğüydü. Halid bu şerefin Ebu Yüsür'de kalmasını istiyordu. Vaziyeti gören Ebu Yüsür Halid bin Velid'e seslendi. Ey Velid'in oğlu bütün gözlerin sana baktığını görmüyor musun? Bütün özlerin bu gözler yoluyla sana sözlerini duymuyor musun? Ne duruyorsun? Rahiyeti Resulü Allah Resulü'nün sancağını alsana. Ne duruyorsun Halid diyordu. Hayır ya Hazret. O soncak senin omuzlarına yakışır, çünkü sen yaşlısın, çünkü sen Bedir gazasına girmiş bir büyük mübarek gazisin. O muharebeye girmek şerefi senindir. Böyle şerefli bir zat vururken, benim bayrağı omuzlamam doğru olmaz diyordu Halid. Ey dolu Halid, evet ben senden yaşlıyım ve Allah'a sayısız şükür, Bedir gazasına girdim. Lakin bugün bu saat çok yaşamış olanı istemiyor. Burada beliren zaruretler... ...senin kumandan olmanı istiyor. Halid ne duruyorsun? Sen atır saflara... ...ve İslam'ın bayrağını göklerde dalgalandır Halid. Bütün şehitler seni gözlüyor Halid diyordu. Böylece... ...Hazreti Halid... ...derhal kumandanlığı üzerine alıp... ...meydanı muharebeye daldı. O gün Halid'in elinde... Dokuz kılıncın kırıldığını bütün tarih yazıyor. Hazreti Halid'in bu görülmemiş cesaretinden dolayı Resul-i Ekrem Efendimiz oturduğu yerden Medine Mescidinde bütün hadiseyi gözleriyle görüyor ve aynen şöyle buyuruyordu. Bu kısmı mühim bir tarih kitabından İbni Hişam'ın siretinden Arapçası ile vermeye çalışalım. Ve lamma Kaul, el-kavl. قال sallallahu aleyhi ve sellem fi ma Efendimiz aliüser Vesselam aynen hadiseyi Medine-i Münevvere'de Mescid-i Saadet'te takip ediyor. Bütün sahneler, bütün engeller, bütün dağlar, bütün manzaralar aradan çekilmiş. Ta Suriye'de Şam yakınındaki Munte muharebesinde üç bin kişilik ordunun ne yaptığını Allah'ımız Rasul-i Zişan'a ayna gibi, ekran gibi aynen göstermeye başlamıştı. Rasul-i Zişan'ımız şöyle buyuruyor. Ehezer <gülüyor> rayete Zeyd ibnu Harise fe katele biha hatta kutile şehida Rasul-i Zişan'ımız Mescid-i Saadet'te minberin üzerine çıktı. Ve aynen şunu anlatıyordu ashabı Kiram'a. Benim teslim ettiğim sancağı, rayeti Resulullah'ı Zeyd bin Haris'e aldı, onunla dövüştü ve nihayet şehit olarak öldürüldü. Sümme ehezeha ca'farun fe katele biha hatta kutile şehida. Sonra sancağı Hazreti Cafer aldı, o da çarpıştı, o da sonunda şehit oldu. İbn İshak diyor ki kale sünnetse ke hadiseyi aynen anlatan resulullah Zeyd ibn Harise'yi söyledikten Hazreti Cafer'in şehit olduğunu söyledikten sonra biraz durakladı, biraz sükut etti. Hatta tagayyarat wujuhul ensar. Niçin resulullah sustu? Niçin sükut etti diye Ensarı Kiramın yüzleri değişti, birdenbire yüzlerinde renk kalmadı. Acaba Hazreti Abdullah bir şey mi olmuştu, geriye mi kaçmıştı, Mücadelede, mücadeleden mi kaçmıştı? Niçin, Hiç Resulullah ondan bahsetmiyordu diye merakla durdular ve <gülüyor> Zannu ennehu kadkane fi Abdullahi'nin revaha, bazı maje krahun. Acaba. Kötü bir şey mi işledi Abdullah diye zannediyorlar, korkuyorlar, Resulullah'ın sükutuna bir mana veremiyorlardı. Sümme kâle, sonra Resulullah devam buyurdular. Sümme ehezeha Abdullah ibn Rawaha fekatile biha hatta kutle şehidâ. Efendimiz buyurdular ki, sonra sancağı Hazreti Abdullah ibn Rawaha aldı, o da çarpıştı ve o, o da aynen şehid olarak öldürüldü. Sümme kâle, Sonra Resul-i Zişan buyurdular ki لَقَدْ رُفِعُوا اِلَيَّ فِي الْجَنَّةِ فِي مَيَرَ النَّائِمِ Derhal cennette bu üç şehidin makamları vallahi bana gösterildi. Cennetteki makamları gösterildi. Ala سُرُلٍ مِنْ Altından köşkler, muazzam cennet köşleriyle onların onlara ait olduğunu aynen gördüm. فَرَاَيْتُ ف۪ي سَر۪يرِ Abdullah ibn اِبْنِ izviraren Fakat Abdullah ibn Revaha'nın köşkünü biraz uzaksa, biraz meyilli, biraz eğikmiş gibi gördüm. اَنْ سَر۪يرِ اِسَهِبَيْهِ İki arkadaşının Hz. Zeyd ile Hz. Cafer'in köşkünden biraz uzak kalmıştı, biraz eğikti, biraz meyilliydi diye haber verdiler. Fekültü, ammehaza niçin böyle? Bu Abdullah İbn-i Revaha'nın köşkü niçin uzaklaşmış? Neden bir arada değil? Niçin uzağa düşmüş diye sordum. Fekileli, bana şu cevap verirdi Resulullah. Medaya, onlar tereddütsüz savaş meydanına atıldılar. Ve tereddede Abdullah, bağda tereddüt Abdullah'a sıra gelince servetini Medine'deki bahçesini... ...çoluk çocuğunu biraz düşünür gibi oldu da... ...üç dakika tereddüt etti ya Resulallah, ...onun için cennetteki köşkü... ...biraz uzaklaştı ya Resulallah dediler diyor. Tereddüt. <Sessizlik> Ve de Abdullah... ...bağdat tereddüt sümme ...küçük bir tereddüt geçirdi... ...nefsi onu zorluyordu... ...fakat Abdullah nefsini yendi... ...biraz tereddüt geçirdikten sonra mücadeleye devam etti o da şehit oldu ama makamı biraz uzaklaştı onlarınkine biraz uzak düştü ya Resulallah dediler işte aziz kardeşlerim İslam yolunda tereddüt bile görüyorsunuz ki cennette büyük bir yakınlıktan büyük bir mazhariyetten insanı mahrum bırakabiliyor tereddüt bile ya yerinde yığılıp oturmak ya mücadeleye atılmamak, ya koşmamak, ya düşmemek, ya parçalanmamak, ya can mal, mal vermemek. Bunlar ne demek oluyor? Abdullah İbni Revaha'nın tereddüdü bile cennette makamının uzaklaşmasını temin etmiştir. İşte aziz müminler bu tarihi hadiseyi ruhumuzda canlandırdığımız zaman ayet-i kerimenin onların başına gelenler sizin başınıza gelmedikçe cennet beklemeyin diyen Allahu Teala'nın ayetine ne güzel bir tesir oluyor. Görüyor musunuz? Evet. Hazreti Halid'in bu görülmemiş cesaretinden dolayı resul Ekrem Efendimiz kendisini seyfullah Sarın Sarım yani Allah'ım yalım kılıcı diye ünvan vererek Hazreti Halid'i Efendimiz talip buyurdular. Mute sahrasındaki İslam ordusunun yeni kumandanı Halip düşman saflarına şahsen atılıp saldırmakta ne kadar cesaretli, cüretli ve ise harp planı yapmakta, düşmanı şaşırtacak vaziyetler almakta da o kadar sanatlı ve maharetliydi. O gece bir takım tertiplerde bulundu. Düşmanı aldatacak, şaşırtacak bir tür tedbirler aldı. Gün doğup da düşman karşısına bakınca yetgeni İslam ordusunun saf bağlamış olduğunu hayretle gördü. O zaman bu gece İslam tarafındaki gürültülerin ve türlü hareket seslerinin manasını anladı. Demek ki Müslümanlara bu gece büyük miktarda imdat kuvvetleri gelmişti. Mesela şu sağ kanatta görülenler şimdiye kadar görülmüş olmayan askerler ve Değişiklikler idi, dünkü gün bir avuç mücahidden yedikleri kuvvetli yumruktan dolayı sersemlemişlerdi. İslam ordusunu gördükleri bugünkü değişiklikten fevkalade korkuya düştüler ve savaşmaya bile cesaret gösteremeden 200 bin kişilik ordu, üç bin kişilik İslam ordusundan korkarak tozu dumanı arkada bırakıp hepsi birden geriye kaçmışlardı. Hazreti Halid'in yaptığı değişiklik gayet basit idi. O gece Müslüman bölüklerin yerlerini değiştirmiş. Sağdakiler sola, soldakiler sağa, öndekiler arkaya, arkadakiler öne alınmıştı. Bu ufacık bir tedbiri Cenab-ı Hak küfür ordusunun gözünde öyle bir göstermiştir ki sanki Müslümanlara yeni bir ordu gelmiş gibi ...büçsüz bin kişilik bir ordu varmış gibi dehşetle gösterdi... ...hepsi korkudan bulundukları yer terk ederek kaçmaya başlamışlardı. Bu fevkalade olmaktan ziyade ilahi bir zafer idi. Halit böylece bu planı uyguladıktan sonra... ...artık bir tek müminin... ...bir tek Müslümanın burnunu kanatmadan... ...bir avuç mücahidi... 35 misli kalabalık düşmanın elinden kurtarmış ve alarak doğrudan doğruya Medine'yi manevraya getirmişti. Evet. Böylece Hazreti Khalid ordunun dönüşü Medine'ye doğru planlanmış ve daha ordu Medine'ye gelmeden Resulullah'ın ak ve mütevazi bayrağı ufukta parlamıştı. Yüksek bir omuzda, ihtiramlı bir elde dalgalanarak Medine'ye doğru melul melul yaklaşıyordu. Şimdi artık Zeyd ordusu değil, Halid bin Velid ordusu olarak bu gaziler, her biri ayrı bir celâdetin timsali olan bu şaheser insanlar, başka bir âlemden kokup gelen yıldız sürüleri gibi karşıdan görünen cazibe merkezine, ...o münevver Medine'ye incizat halinde süzülüyorlardı. Mute gazilerinin dönüşünü bütün Medineliler karşıdan seyrediyorlardı. Bu bahtiyar seyirciler arasında kim vardı biliyor musunuz? Hazreti Resulullah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem karşılıyor... ...ve Mute'den dönen bütün askerleri ve gazileri teker teker barına basıyor hepsini selamlıyor ve Allah'ın musretiyle müjdeliyordu. İşte Müslüman kardeşlerim, işte Mümin kardeşlerim, bizim şimdi bu İslam tarihinde alenen ve açıkça gördüğümüz neticeden sonra karar vermemiz lazım. Eğer biz tereddütsüz bir imana ve cennet ve cemalullah iştiyakına bütün varlığımızı, gönlümüzü, ruhumuzu, vicdanımızı teslim etmedikçe imkanlarımızı, fırsatlarımızı, gayretlerimizi hatta bütün kabiliyetlerimizi bu yola teslim etmedikçe neticenin elimize geçmeyeceğini kesinlikle anlamalıyız. Hadiseler, hadis-i şerifler ayet-i kerimeler meseleyi tam manasıyla terçinliyor ve ispat ediyor. İspat ediyor. İşte bu mevzuda söylenmesi lazım gelen daha bir takım genişliğine misaller mevzular daha olmakla beraber zamanımızın dolması sebebiyle şimdi arz etmeyeceğim. Haftaya Cenab-ı Hak bir müyesser ederse bu mevzuyu bağlayacağım, bitireceğim. Bu meseleyi bitirip, ondan sonra İslam'ın diğer meselelerine, can alıcı mevzularına birer birer temas etmeye, anlatmaya bir iznillahî teala devam edeceğiz. Ancak mümin kardeşlerim, Müslüman kardeşlerim, bu İslami faaliyetlerde her birinin kendisini İslam davasının birer neferi, birer askeri gibi hissetmedikçe, bütünleşmedikçe, birleşmedikçe, bu davanın bütün müminlerin omuzuyla yükseleceğine inanmadıkça hiçbir netice alınmayacağı şuurunu da zihinlerimizde devam ettirelim. Cenab-ı Hak cümle mümin kardeşlerimi ve en fazla da uzaktan yakından Böyle bir bahar gününde, böyle bir sıcak günde her türlü imkanını, her türlü lezzetini ve keyfini, zevkini bırakarak buraya kadar koşup gelen mümin kardeşlerimden, sizlerden Hazreti Allah ebediyen razı olsun diyorum. Gelecek dersimize devam etmek üzere. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzuruna bizi kabul buyurduğun gibi, huzuruna layık gördüğün gibi kulluğuna, cennet ve cemaline ve cümlemizi layık eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki bütün bir iman ile, arşa yükselen bir feryad ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü Diyerek bu iman ve ikrar ile cümlemizi huzuruna kabul eyle ya Rabbi. El açıp amin diyen İslam imanıyla dolu gönülleri sana secde etmiş yüzleriyle, senin yoluna koşmuş olan ayaklarıyla elleriyle bu mümin kardeşlerimi Yarın huzur-u mahşerde şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bütün varlığımızla, bütün şuurumuzla inanıyoruz ki dini İslam hayatımıza hakim olmadıkça hiçbir yoldan kurtulamayacağız. Ya Rabbi, içimizdeki iyiler hürmetine ya Rabbi içimizdeki salihler hürmetine, Ya Rabbi yeryüzünde İslam için çarpışan, çalışan şehitler hürmetine, Ya Rabbi Habibi Zişan hürmetine, Ya Rabbi ve Ya Rabbel Alemin Evliya-i Kiram hürmetine, Gaziler hürmetine, en kısa zamanda din-i İslam ile kurtuluşumuzu nasip eyle Ya Rabbi. İslam'ı bırakıp da, batıl yollarla halkın kurtuluşunu arayanlara İslam hidayeti nasip eyle ya! İslam hidayeti onlara nasip olmayacaklarsa millet ve memleketimizi yanıltan, şaşırtan bu küfür sürüsünü kahruperişan eyle ya! İlahi milletimizi, memleketimizi, vatanımızı ve bütün İslam dünyasını içinden ve dışından parçalamak isteyen ...dölmek isteyen dil cümle... ...küçük ve büyük kafir düşmanları... ...cavur devletleri... ...kahar isminle... ...yek ile, hak ile, yeksan eyle ya ilahi İlahi ya Rabbi ve ya Rabbel alemin... ...görünür görünmez kazalardan, belalardan... ...fitnelerden, fesatlardan... ...hasetlerden, şehvetlerden, şeytanlardan... ...ve bilhassa sokak sokak cadde cadde... Gençliğimizi bekleyen felaketlerden ümmeti Muhammed'i muhafaza ile yarar. <Gülüyor> Amin yar